Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Allahu Ya Mu'in, Ya Hennanu, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman <gülüyor> İkinci cilt sayfa seksen sekiz <Gülüyor> Mektubu الثالث والخمسون 53. mektub ilâ vâhidi min meşâyikin nevahi, çevremizde bulunan şeyhlerden bir tanesine yazılmıştır fi cevab istifsarihi bir soru sordu, onun cevabını istiyor sormuş olduğu soruya cevap sadedinde yazılmıştır bu Şurada şöyle geliyor بِأَنِّي لَوَعَبَدْتُ اللّٰهَ يَحْسُلُ لِلنَّفْسِ الْاِسْتِغْنَاءُ Ben Allah'a kulluk yaptığım zaman ne olursa olsun, ne türlü bir ibadet olursa olsun ben Allah'u Teala'ya kulluk yaptığım zaman nefsi el الْاِسْتِغْنَاءُ Benim ruhumda bir istigna, kendini beğenmişlik hasıl oluyor. İnsanlara tepeden bakıyorum o zaman. Sade ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum. Benim halim ne olacak? Ve insanlar et minni zelletun ve şer'in. Eğer benden bir yanlışlık, bir günah sadır olacak olsa, tazharu'n nedameti ve'l inkisaru. O zaman da içim burkuluyor. Bir şey yapsam gurura kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir türlü bakıyorum, kendimi kral görüyorum. Benim havamdan geçilmiyor o zaman. Peki eğer bir yanlışlık yapsam, şeriata muhalif ve zıt bir şey yapsam ya o zaman da içim burkuluyor. Bu ne iştir üstadım diyor. Soru böyle geliyor. Buna vermiş olduğum cevap hakkında bu mektup olacak buyuruyor sultan. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine aslafa. Bütün hamdler ve övgüler Allah Celle Celaluhu'ya olsun, selam da gerek dünyada ve gerek sahirette bütün tehlikelerden emniyet ve güven içerisinde olmada Allahu Teala'nın seçtiği ve tercih ettiği kulum deyip kendisine cezbeylemiş olduğu kulların üzerine olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Kat elte muhakkak ki sen sordun. اَنَّوْ اِذَا جَعَلْتُ نَفْس۪ي فَيْمَقَامِ الرِّيَادَّةِينَ yani اِشْتَغَلْتُ بِهَا Sen sordun ki, ben kendimi riyazetle meşgul ettiğim zaman, az yemek, az uyumak, az içmek, birtakım böyle ekstra harika işler yapmak, herkesin belki beceremeyeceği türden, ibadet yollu birtakım şeylerle meşgul olduğum zaman, benim ruhumda, benim ruhuma bir istiğna ruhu oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam, ondan sonra affedersiniz, burnumun doğrultusunda giderim, kendini beğenmişlik halim oluyor, vesaire vesaire vesaire kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Yazarofin nefs eli ben de benim ruhumda peki içimde bir istigna ruhu asıl oluyor. Kimseye mudana etmemek, minnet etmemek. Ben işte yaparım, ederim, şöyleyim, böyleyim. Amellerim benim bir numara. Başka sanki hiç ameli sali yapan yok. Sadece o bu işi beceriyor. Ve tezahuru ve benim nefsim. İnanıyor ki en la saliha misli, benim gibi salih insan yok. Ben bir taneyim ben. Ama ve sadara şeyhun min hilafi şer'i, şeriatta, şeriat söz konusu olan yerde, şeriatta muhalif bir bir işim olduğu zaman, benden sadır olduğu zaman, Tethayyelu nefsehe. Nefsim bu sefer kendini muhtaç eden, e, muhtaç e, inanıyor, kendine muhtaçım, zavallıyım ve miskineten kendini, nefsim miskin efendim e, zannediyor. Fema ilacı zalike, bunun tedavisi nasıl olacak? Bir an geliyor, havandan geçilmez oluyor peki, yanlış bir şey yaptığım zaman ruhumda eziklik duyuyorum, bunun tedavisi nasıl olacak? Ey muvaffak, ey Allah'ın tevfikini kendisine yarıtmış olduğu kişi. Ey muvaffak kişi, inli ihtiyace ve el meskenete sadıra. Kişi şu yani burada iki tane noktaya temas edildi. Birincisi bir şey yaptığım zaman benden istigna ruhu asıl oluyor. Kendini beğenmişlik havası sadıra oluyor. Bir bu bir de efendim e, şeriata muhalif bir şey yaptığım zaman bende bir eziklik asıl oluyor sultan diyor ki indel vel sadara, ikinci şıkta insandan bir takım yani ihtiyaç hali zavallı hali, iç burkulması vesaire sadır oluyor demiştin ya he. ellezi yun bi'u anin ne bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı e, içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya, tamam. Yanlış bir şey yapıyorsun, sonra efendim içinde ona bir burkuntu duyuyorsun, eziliyorsun, üzülüyorsun, canın sıkılıyor, bu işi niye yaptın vesaire. Bu tabii bir tövbeyi ve pişmanlığı andırır, bir hal oluyor orada diyor sultan. Bu hal nimetun azimetun. Bu muazzam bir nimettir bu. Yapmış olduğu günahtan dolayı, yapmış olduğu şeriata muhalefet işten dolayı yani kendisiyle kavga eden bir insanın bu hali, bu duyguyu içinde hissetmesi bu büyük bir nimettir bu. Yani günahı yapıp da, şeriata muhalif bir şeyi yapıp da e, sevinme vesaire, geç bir kalem. Yani veyahut da o yapmış olduğu yanlışlıkla övünme, gururlanma vesaire. Neuzübillah bunlar tehlikeli hareketler bunlar. Bunun tam tersi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir eziklik duyuyorsa, bir mahcubiyet duyuyorsa... Bu muazzam bir nimettir diyor sultan vel <Sessizlik> Allah celle celaluhu'ya sığınıyoruz ki lev <Sessizlik> lam tazhar nedametu allati hiye min şu'abet tevbetin bazı irtikab yasakları çiğnedikten sonra şeriatsizlik yaptıktan sonra tevbenin bir şubesi olan diyor pişmanlık eğer zahir olmazsa insanda bir takım yanlış şeyler yaptıktan sonra tevbenin efendim şubesi diyebileceğimiz bir türü diyebileceğimiz nedame pişmanlık duygusu insanda zair olmazsa olmazsa olmazsa el iyyazu billah yani Allah sığınırız Cenab-ı Hakk'a sığınırız hem de ve kanatun nefsü ve mahzuzatan bi etyaniz zembin bununla birlikte o insan pişmanlık içinden gelmiyor ve işlemiş olduğu günahtan dolayı da oh be ne güzel ya oldu vesaire haz duyuyor neşe duyuyor günahıyla iftihar ediyor felekten bir gün çaldık diyor şunu yapıyor bunu yapıyor vesaire sultan diyor ki yandı keten elva ve kânetin nefs-i ve mahzuzeten bi'ityan-i zembi işlemiş olduğu günahlardan dolayı peki günahların lezzetini peki hissedercesine bir sevinme hali oluyor. Ondan bir hoşluk duyuyor. Eyvah! Eyvah! Eyvah! Allahu Teala'ya böyle peki cehaletlere maruz kalmaktan <gülüyor> sığınırız diyor. Niye? فَاِنَّ الْاِلْتِزَازَ بِزْزَنْبِينَ ısrarun عَلَى الزَّنْبِينَ Bir insan işlemiş olduğu bir günahtan dolayı, oh ne güzel yahu falan şeklinde veya işte sevinmesi, kalbinde o günahtan dolayı birleş hissetmesin. Günah konusunda ısrar ediyor demektir bu. Yapmış olduğu günahta ısrar keşpeki olduğunun anlamına geliyor bu. Benikanın ısraru ale seyyetis sagiretin. Bir insan işlemiş olduğu küçük bir günahtan dolayı eğer keş oluyorsa, aynı günahı, küçük günahı tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar yapıyorsa, günahında ısrar ediyorsa, bütün millet ikna ediyor onu, ya yapma, etme vesaire, estağfurullah de, gidin başından diyor icabında. Kimseyi dinlemiyor ve gene bildiğinden vazgeçmiyor. Eğer insanda böyle küçük günah konusunda bir ısrar söz konusu oluyorsa, فَهُوَ يُوْسِلُوا اِلَى الْكَب۪يرَةِينَ bu küçük günah bu adamın daha büyüğüne, peki daha büyük günaha sürükleyecek ve onu teşvik edecektir. Yani bizim şahsen yani bir takım kardeşlerimizin, bende de dahil tabuna buna, en büyük günahlarımızdan bir tanesi de, bir tanesi de küçük tehlikeleri büyük göremeyişimizdir. Halbuki dünyada en büyük tehlikeler, küçük efendim tehlikelerin veya da küçük yanlışlıkların, e, tedavi edilememesinden kaynaklanıyor. Küçük diye bir şey yoktur. Küçük madem ki büyüğü doğuruyorsa o küçüğün izalesine çalışmak gerekiyor. Ul israru alil kebirati tehlizül Küçük günahlarda bir insanın ısrar keş olması, Habib'i efendim küçük günahlarla meşgul olması, İnsanı küfre götüren bir dehlizdir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse, yembeki eda uşuk razi nimet ozma. Sen bir takım günahlar yapıyorsun, arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. E, bunu, bu düşünceyi Allahü Teala sana ihsan etti. Günaha ağlama karakteri sana verdi Cenab-ı Celle Celalu Bu muazzam bir nimettir. Bu nimete şükretmek lazım. Günahınla iftar etmiyorsun ya, günahın sana problem oluyor. Günahın izalesini çalışıyorsun. Bu efendim muazzam bir nimet olup bunun şükrünü yerine getirmek gerekiyor. Ki liyehsule izdiyadun nedem. Pişmanlık peki daha fazla meydana gelsin de fayamlıa an irtikya bıxilafi şeriatin şeriata ters olarak yapmış olduğumuz peki bir şeyi irtik yaptan şeriata muhalif bir şeyi yapmaktan ne olsun peki ee, bu fazla pişmanlık ona engel olsun yani insan yapmış olduğu günaha Ağlamalı ki, ağlamalı ki o ağlama hali, o yangın, o dert ve sıkıntı şeriata muhalif bir şeyi işlemesine engel olsun. <gülüyor> Azdemar radıyallahu anh suikastla efendim şehit edildi. İbn-i Kudam el diyor ki, şey diye, hançerlendiği zaman, zehirli hançerle, hançerlendiği zaman yüzü koyun yere düştü. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh oğlu yanında bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an yere kapaklanınca Abdullah İbni Ömer de oğlu da baba diye Hazreti Ömer radıyallahu sarıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yürü, yüzü yere değmişti. Ve oğlu kaldırmaya yeltenince dedi ki oğlum beni bırak, benim yüzüm yerde kalsın dedi, babacığım babacığım dedi. ''Kaldırayım götüreyim seni bırak oğlum yüzüm toprakla beraber aynı hizada olsun.'' dedi. ''Arkadan efendim Hazdım Ernaoğlu gene ısrar edince oğlum.'' dedi. ''Anası olmayacak çocuk.'' dedi. ''Beni bırak diyorum sana. Şu an ben ruh teslimiyle meşgulüm ben.'' dedi. ''Şu an dedi cenab bakın huzuruna gideceğim ben.'' dedi. ''Giderken yüzüm toprakla aynı seviyede olsun.'' dedi. ''Bu tevazu içerisinde cenab Celle Celaluhu'ya gitmek istiyorum.'' dedi. Sonra Abdullah ibn Ömer diyor kezdimir radıyallahu onun oğlu. Babama yaklaştım diyor. Babamın diyor ağzından diyor bazı kelimeler çıkıyor diyor. Kulağımı iyice yaklaştırdım. Baktım diyor şunları söylüyor diyor. Ve ile ve ile ümmi illem yerhamni rabbi. Ve ile ve ile ümmi İlla mi Rabbi? Vayle, vaylemi. Rabbi? Vah benim başıma gelecek olan hallere. Vah beni doğuran anamın başına gelecek olan hallere. Benim gibi bir günahkarı yarattığından dolayı. Aşereymi Beşşeredendir, dünyadayken cennetle müjdelenen on tane sahabeden bir tanesidir. Son nefesinde peki böyle ağlıyor. Ben günahımdan vazgeçmiyorum, ben günahta ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa horozlanıyorum. Benim kafamı kırın, kırın, suratıma tükürün, tükürün. Yanbaki adalı şükrü hadi nimeti alıma senin içerisinde senin içinde madem ki madem ki he, böyle bir pişmanlık duygusu asıl oluyor öyleyse öyleyse sen bu nimete efendim şükreyle ki liyapsula izdiyadun nedemin pişmanlık duygusu artsın da fayamna an irtikadi xilaf şeria şeriata muale bi iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın seni alıkoysun. Sa'id <gülüyor> Sayyidil Khudri radıyallahu anh buyuruyor ki inneküm le te'tune umuran le ye edeku fî a'inuk mineş şi'arekünne neuddu ala, ahd-ı sallallahu aleyhi ve sellem mubikati siz var ya siz öyle insanlarsınız ki bir takım işler yapıyorsunuz bir takım güzel şeyler yapıyorsunuz yapmış olduğunuz şeyler kıldan ince kadar böyle işte narin işler yapıyorsunuz. Fakat diyor sizin gözünüzde böyle kıldan ince gibi gözüken işleri var ya biz peygamber efendimizin zamanında yaşarken o türlü sizin yaptığınız size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak kabul diyor. Cehennemlik amellerinizle iftihar etmeyin lütfen. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki amanin amanin yani bir numara, tamam benim ibadetim, rakibi yok bu işin vesaire falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum, işte namazım böyle vesaire. Ben bir taneyim yegareyim. Sizin gözünüzde son derece ince gözüken amelleri biz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mudikattan insanları ateşe ve cehenneme sokan şeylerden bahsediyor, olarak kabul ederdik diyor. Bu araba bir 34 ye e a 28 34 ye a 28 yolu kapatmış bu arkadaş. Arabasını alsın. Allah subhanahu ve teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Kullarım, eğer şükrederseniz ben size nimetimi artırırım. Tövbeye muvaffak olmak da işlemiş olduğu günahtan dolayı ahu enin çekmekle benim halim ne olacak gibi ondan sonra böyle bir kendisinden sitemkar olmak da bir şükürdür. Eh bu şükür ee, devam ederse Allahü Teala insana devamlı tövbe etme, devamlı pişman olma nimeti ihsan edecektir buyuruyor. Hasan-ı Basri Rahim Teala buyurur ki biz öyle insanlara, biz öyle insanlara yetiştik ki öyle insanlar gördük ki onların dağlar gibi ameli olsa, dağlar misali peki, e, iyilikleri olsa, onları onlar onlara baktığınız zaman sanki bunların hiçbir ameli yokmuş gibi gördünüz onları diyor. Fakat şimdi ise, şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki Amel diye bir şey yok, ameli salih diye bir şey yok ama kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşeddü'n-nas azaben yevmel kıyamet. Men yurin-nase nefi hayran ve la hayra Yarın kıyamette, yarın kıyamette, yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz? Men yurin-nase nefi hayran ve la hayra İnsanlara kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor diyelim mesela kendimizden örnek verecek olursak sarım, cübbem ve sairam bu vesaire sırala sıralayabildiğin kadar bende her türlü güzellikler var. Her türlü hayır ondan sonra şahane şeyler var fakat vela hayre fiy. hiçbir hali yok. Hiçbir hali yok. Hiçbir hali yok. Bunun yiyeceği, dayağın hadd-hesabı yok. Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan bizleri Mafosayla sen, vasıtlı şık kusanın peki, yani vasıtlı eşikler. birinci peki şikayet, evet, şikayet konusu vardı, o da neydi? Allahu Teala kulluk yaptığım zaman, ben de bir istigna ruhu asıl oluyor, istigna ruhu asıl oluyor. İnsan beğenmiyorum. Kimsenin yapmış olduğu amel peki ona efendim yani ee, denk değil, mümasil değil. Ben bir taneyim diyor. Şimdi bu şıkkın özeti nedir biliyor musun? Hussulü'l-Hucbi. Bu adamda, bu adamda kendini beğenmişlik var. Bu adamda peki gurur var, kibir var. Bu adam, bu adam adım adım adım adım adım adım, adım bir yerlere çekiliyor demektir. Kanuni Sultan Süleyman, arayın rahmeti ve lafuran, Şeyhülislam Ebü'süd Efendiye bir arıza, bir dilekçe, bir mektup gibi şey yazdığı zaman yazardı en sona imza korken ben padişak Kanuni Sultan Süleyman'ın vesare demezdi. Derdi ki ben deyi Huda Süleyman ya. Allah'ın zavallı gariban kulu, riyasız işte ucupsuz, kibirsiz vesaire Süleyman, o kadar. Ben de Yüksüda Süleyman biri Sultan Fatih İstanbul'u e, fethettikten sonra, e, şeyki akşam siddiğin ayvan Sara'ya çadırını kurmuştu. Ee, neticede onu ziyarete geldi Sultan Fatih. Fakat yani çadır içi, izin almadan Sultan Akşemseddin huzuruna çıkma gibi bir cesarete e, bulaştı ve e, şeyde Sultan Akşemseddin de yorgundu çünkü çok uğraştı. Hacı Ubidullah Ahararı çağırdı buraya çünkü 52 gün İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarından seccadesi ıslandı ve bitap düştü kendisi istirahat buyururken Sultan Fatih izinsiz olarak çadırdan içeriye girdi ve şöyle baktı Sultan Akşemseddin Sultan Fatih dedi ki Muhammed Han Sultan Mehmet Han Sultan Muhammed Fatih kal kaldığın yerde bir adım ileri geçme dedi İstanbul'u fethettin belki Fatih'sin ama ilah değilsin Kal kaldığın yerde. İstanbul'u fethin vermiş olduğu gururla bir havaya girmişti Sultan Fatih ama kafasını kopardı. Bu iş böyle gidiyor abi. Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum ben. Düşün yani. Ve hasilu şikkül evvel. Birinci hal var ya. Evet, birinci hal var ya Usulul ucbi Usulul ucbi Gurur var Gurur var Kibir var Orada patolojik bir vakka var Orada kriz var evet. Ba'da itiyanil amalissalihati Amali salihayı yerine getirdikten sonra insanda peki hasılan bir ucuk var Kendini beğenmişlik var Peki o o o senin ruhunda kaynaklanan işte riyazetler yapıyorum, güzel egzersizler yapıyorum, güzel çalışmalar yapıyorum, kimse efendim bana rakip olamaz, havası danası var ya bunlar bunlar bunlar nefsi emmarenin pislikleri bunlar. <gülüyor> Uucuk var ya bu kendini beğenmişlik var ya Semmun katilun Semmun katilun Semun Katilun bu insanı öldüren bir zehirdir. öldüren bir zehirdir ve Maradun mühlikun aynı zamanda aynı zamanda yine insanı öldüren bir hastalıktır. Yubutulül Ah Salihete. İnsanın işlemiş olduğu tüm amelleri sıfıra eşitliyor bu, sıfıra eşitliyor bu, sıfıra eşitliyor bu. Bakıyorsun avam, bir şeyden çaktığı yok, bir şeyden çaktığı yok ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş bir hafız görüyor vesaire, çocuğu Allah'ın diye hitap ediyor, bunun hesabı da bir gün sorulacak sana. Sen peki, en büyük olan Allah Celle Celaluhu'nun peki, en büyük kitabını, hamallığını yapan bir insana lan diye hitap etme yetkisini kimden aldın? Dervişliğin peki bu karakterle barışır bir tarafı yoktur. Bu karakterin peki dervişlikle barışan bir tarafı yoktur. Ehli ilim olan insana tepeden bakıyorsun utanmıyor musun sen? Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı, batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu? Allah'ın hürmet göstermesini istemiş olduğu bir şeye ben niye hürmet göstermiyorum peki? Sen niye hürmet göstermiyorsun peki? Tevazu sahibi olsan ne çıkacak bundan peki? Ne kaybedeceksin peki? Parana mı güvendin? Bak ne söylüyor, bak ne söylüyor. İmanın varsa dikkat et buraya. Yuhlikül <gülüyor> amalessaliha'ta. Ne yaptıysan hepsi yandı gitti diyor, küldüman oldu. Sen de Efendi veyahsebuna ennum yuhsünne <gülüyor> suna. Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Ben çok şeyler yaptım, ben güzel şeyler yaptım vesaire. Benim amalim bir numara, on beş defa haccım var, otuz defa umrem var vesaire. Soracağım sana bir Rabbani yarın. Ateş, odunu nasıl yakıyor, kül duman yapıyor, bu efendim gizli gururlar var ya, bu gizli kibirler var ya, insanlara bu tepeden bakmalar var ya, ameli i yaktı, kavurdu gitti, defterde bir şey kalmadı, kovanın dibi delik, kova dolsun diye, kovayı koymuşum musluğun altına, çeşmenin musluğun altına dolsun diye, bekliyorum yıllardan beri dolsun diye kova dolmuyor. E, ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana meğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ayy. Ama işte cemaat oluyor, oluyor maalesef. Yavuz Sultan Selim'in aleyhir rahmeti vel gufran Mısır'a gitti. Halifeliği aldı, mukaddes emanetleri aldı Üsküdar'a geldi. Yani ikindiydi, e, saraya gündüzleyin girecekti dedi ki yok dedi. Yatsıdan sonra dedi, karşıya geçeceğiz dedi. Dediler padişahım şudur budur millet bekliyor dedi Topkapı Sarayı'nın ağzında işte size tezahürat yapacaklar şöyle olacak böyle olacak vesaire olmaz dedi ya o dedi mağlup kusur, her türlü eksikliğimiz dedi yani bir hizmet yapalım dedik diyor şimdi millet beni alkış edecek orada şudur budur vesaire bir gurur bir ucup gelecek dedi elde yapmış olduğumuz ameli sahette berbat olacak gidecek dedi yok dedi. Ve yatsıdan sonra hatta şimdi padişahlık kisvesini çıkardı, sıradan bir asker elbisesi giydi ve öyle büyük padişah da saltonat kayığı ile değil, sıradan orada bir kayıkçının kayına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi, Topkapı Sarayın arka bahçesinden alttan köşeden, odunluktan çıktı şeye gitti saraya vesaire hisslerde çekildi. İnsan yapmış olduğu ameli salih'i kıskanmalı, kıskanmalı, kıskanmalı. Habaybelen <gülüyor> e. e. sarayının mescidinde peki camisinde cuma namazını kılıyor padişah. Çıkarken efendim ücretli adamlar tutmuşlardı. Bak evladım ben sana para vereceğim, para vereceğim. Millet beni tezahürat e, tut, tabi tuttuğu zaman, bana alkış yaptıkları zaman sen bana padişahım gururlanma, senden büyük Allah var. Sen beni böyle yıkaca edeceksin derlerdi, böyle görevli adamlar var idi. Çünkü tezahüratlar, padişah, ne bileyim birbirini kıranlar vesaire oluyor an, e tabi insan nefis, zaaf sahibi, o an gurura kapılırım, ne olur sen beni uzaktan efendim ikaz et diye görevli adamları vardı. Ama bu uygulama Hazreti Ömer radıyallahu geliyordu. Azdemir radıyallahu anh böyle para verip de efendim yani tutmuş olduğu bir adam var idi. Dedi ki ona bak dedi beni ne zaman gördüysen dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni ikat edeceksin dedi. Hazreti radıyallahu anh, ne zaman görse Ömer ölüm var kendine gel şeklinde. Yani şanı şöhretin, sitü şöhretin seni meşgul etmesin. Ne saltanatın, debdeben ağalığın vesaire falan filan seni oyalamasın. Ömer ölüm var Ömer. Ne zaman yazdığıma radıyallahu anh sürekli bu duyguya efendim otomatize oldu, artık pratik hale geldi. Ee, bu adam daha konuşmaya başlamadan ne zaman görse onu yolda ağlardı ve derdi ki artık görevim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık bende yer etti. İkaza gerek kalmadı. Gilson Cenab-ı Hak Celle Celal ve böyle e, gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere maruz kalmaktan bizleri masunu mahfuz eylesin. Dilersin rahmeti, rahmanı cana, budarı dünyada incitme canı, keremi kerimden ihsanı cana, budarı dünyada incitme canı. Sular gibi yüzün yerlere koy ak Tevazu incisin gerdanına tak Kullara kurban ol bu kibri bırak Bu dar dünyada incitme canı bedderu maderan eyle merhamat il müsabır güzel bir büyük devlet bağla hilat için kemmerihmet bu dar dünyada incitme canı Şanı şöhret için aman özenme Nas için sakın bezenme u refahının nefretini kazanma bu dar dünyada incitme canı dilersin kalbini olsun ürüşan elbisen toz ile başın perişan erbabı kemale budur bir nişan bu dar dünyada İncitme canı, lütfiye temperver olmaz yandır. Rahır ahmet güneşlerden ayandır, Bunlar sigat nasigat kadimi yandır. Bu dar dünyada incitme canı, Bu dar dünyada incitme canı, bu darı dünyada incitme canı. Ey benim karlı palandeken, Erzurum'un karlı palandeken dağlarının şahbazı ve kartalı, alvarlı Muhammed Lütfi Efe, Efe'm!